editör Seva Şahin. Mukadder Gemici anlatıyor. Beş şehrin hikaye anlatıcısı olarak Tanpınar. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Evliya Çelebi ile ilgili meşhur bir cümlesi vardır. Tanpınar, "Ben Evliya Çelebi'yi tenkit etmek için değil, ona inanmak için okurum ve daima bu yüzden karlı çıkarım." der. Ben de edebiyatımızın bu büyük ismini öykünerek diyorum ki, ben Tanpınar'ı bilmek, öğrenmek için değil, Türkçenin lezzetini tatmak için okurum ve daima bu yüzden karlı çıkarım. Tanpınar benim için Türkçenin imkanlarını görmek bakımından aşılamadığını düşündüğüm bir yazardır. Elbette onun her kitabından farklı tatlar alınacaktır. Ama ben İstanbul, Bursa, Erzurum, Konya ve Ankara'yı anlattığı şehir adlı eserini ayrıca severim. Bu beş şehir içinde de iki nedenden ötürü... Erzurum sayfalarını ayrı tutarım. Birinci sebep, bir hikaye yazarı olarak bana hikaye anlatmanın ne olduğunu, eğer bir hikaye yazacaksam okul üzerinde nasıl bir etki bırakması gerektiğini öğretmesidir. İkinci sebep ise, üst üste gelerek hiçbirinin yasını tutamadığımız Balkan Harbi, Birinci Dünya Savaşı ve İstiklal Savaşı'nın çok farklı, çok kederli bir yüzünü anlatmasıdır. Bir hikayenin okur üzerindeki etkisinden başlayalım isterim. Erzurum'u kaleme aldığı sayfaların başında da anlattığı gibi Tampınar masal, destan ve hikayelerle büyümüştür. Erzurum günlerinde de geyik destanının peşine düşmüştür. Şimdi gerisini onun kaleminden dinleyelim. O günlerde çocukluğumdan beri bildiğim ve sevdiğim Erzurum'da herkesin tanıdığı kıtalarını birçok defa dinlediğim geyik destanının tamamını bulurum hülyasına kapılmıştım. Asan Kale'den gelen bir saz şairinin bu destanı bilmesi ihtimalinden bahsettiler ve çarşının biraz ötesindeki bir köprünün hemen yanında, çukur bir yerde bir han kahvesini salık verdiler. Ertesi gece tam bir tipi içinde rüzgar bizi her köşe başında zerrelerimize kadar dağıtıyor. Sonra olduğumuz yerde döndüre döndüre topluyordu. Rahmetli dostum Fuat'la gittik. Şair Erzincan'a gitmişti, gelmeyecekti. Onun yerine... Türkçe'yi mevlüt gibi adeta tecvitle telaffuz eden bir hoca beş mumluk bir petrol lambası ışığında battal gazi okuyordu. Yıpranmış kitap ve isli lamba kahvenin heykesine konmuş üstü mum lekeleriyle dolu küçük ve tahtadan bir iskemlenin üzerindeydi ve adam bu rahlenin önünde iki düz üstünde durmadan sallana sallana hikayesini okuyordu. İri burnu üstünde nasıl tutturduğuna hala şaşırdığım kırık gözlükleri, ince, kirli, sarı, kır düşmüş, hafif sivri sakalı, sayıf yüzü ve perişan kıyafetiyle bir insandan ziyade hiçbir zaman layıkıyla anlayamayacağımız bir takım şartların, içtimai olarak başlamış fakat zamanla biyolojik nizam emrine girmiş şartların bir mahsulü gibiydi. Etrafında her cinsten bir kalabalık toplanmıştı. Omuz omuza, yüzlerinde bilhassa gözlerinde acayip bir parıltı, nadir görülen bir dikkatle onu dinliyorlardı. Öyle ki bu kahvenin yarı aydınlığında ilk seçilen ve görülen şey bu dikkatti diyebilirim. Pek az şey bu kadar acıklı ve güzel olabilirdi. Çünkü harbin, bakımsızlığın, yüklü ırsiyetlerin yiyip tükettiği bu çehrelerde sonradan tanıdığım ve o kadar sevdiğim Goya'nın o zalim fresklerinde eşini görebileceğimiz bir hal vardı. Bir hal ki açıktan açığa karikatüre ve hicve gidiyordu. Bununla beraber bu yüzlere biraz dikkat edilince zayıf ışığın sefaletlerini ve gözlerinin sıtmalı parıltısını daha belirli yaptığı bu insanların oraya en fazla muhtaç oldukları şeyden hayal ve harkuladeden nasiplerini almak için geldikleri görülüyordu. Ve bu harkulade o küçük tahta iskemlenin üzerinde adeta etrafı dal budak kaplayan bir ağaç gibi büyüyordu. İlk okuduğumda bu paragrafta geçen hayal ve harf nasıl nasibini almak ifadesine çarpıldığımı hatırlıyorum. Tampınar Doğu'nun şifahi kültüründen bahsederken yazar anlatıcı ve okur dinleyici ilişkisine dair eşsiz bir tespit yapmıştı. Hikayeci öyle bir hikaye yazmalı anlatmalıydı ki onu okuyan dinleyen, ...hayal ve harkulade'den nasibini almalıydı. Bugün biz basit bir etkileyici kelimesiyle adlandırıyoruz yazar kuvveti tabirini. Tanpınar ise hayal ve harkulade'den nasibini almak gibi bir terkiple tarif ediyordu. İşte bu küçük misalle Tanpınar'daki Türkçe'nin lezzeti derken... ...ne demek istediğimi zannederim bir parça tarif etmiş oldum. Tanpınar'ın Erzurum'da anlattığı ve beni etkileyen ikinci bahis ise... ...savaş sonrası Anadolu. Bu insanı kedere boğan bir Anadolu, bir manzara. Hatta bu duyguyu şöyle tarif ediyor Tanpınar. Hiçbir yerde memleketin birinci dünya harbinde geçirdiği tecrübenin acılığı burada olduğu kadar vuzuhla görülemezdi. Bu eski ressamların tahsir etmekten hoşlandıkları şekilde ölümün zaferiydi. Dört yıl bu dağlarda kurtlara insan etinden ziyafetler çekilmiş, ölüm her yana dolu dizgin saldırmış, seçmeden avlamıştı. Tampınar bu bölümde e, ilerleyen satırlarda da hemen herkesin Erzurum'da bir hikayesi, bir kayıp hikayesi olduğundan söz ediyor. Herkesin akıbetini bilmediği, bir sevdiğini beklediğinden bahsediyor. Bir ihtiyar adamdan bahsettiler ki yıllarca pencere önünden ayrılmamıştı. Kafkasya'ya giden torununun dönmesini istiyordu. İç mahallelerde her kapı çalınışı hala heyecanla karşılanıyor, işin garibi, Aradan beş yıl geçtiği halde hala tek tük dönenler oluyordu. Sibirya buzlarını çözdükçe, Hint cengelleri yol verdikçe hala yaşamakta oluşuna kendisi de şaşıran şaşkın bir biçare yurduna dönüyor. Kurtulduğu cehennemin hikayesi insanüstü kudretini katlanılan ızdırabın büyüklüğünden alan yeni bir Odise gibi şehre yayılıyordu. Küçük bir köy kahvesinde Kamçatka'nın soğuğunu, Sena'nın sıcağını... Madagaskar'ın yılanlarını her gün başka başka ağızlardan dinlemek kabildi. Bir dostum anlatmıştı. Daha şehre girmeden Aşkale'de yattığım hanın kahvesinde esirlikten yeni dönen, yanık yüzlü, tek kollu bir biçare bana giderken bıraktığı oğlu, karısı ve anasından hiçbirini hatta evinin yerini bile bulamadığı için girdiği günün akşamında şehri terk ettiğini söyledi. Peki şimdi nereye gidiyorsun diye sordum. Bir müddet düşündü. 106 ist olmuştu. Nihayet efendi dedi. Nereye gittiğimi ne sorarsın? Geldiğim yeri sana söyledim. Yetmez mi? Doğru söylüyordu. Geldiği yeri öğrenmiştim. Ölüm bu kadar yakından kokladığı insanların peşini kolay kolay bırakmıyordu. Her geç bir tarafta karşılarına çıkıyor, sofrasını açıyor. Buyurun diyordu. Başka hep bir şey yapamadığı için sadece hatırlatıyordu. Her mecliste yol üstünde bırakılmış ihtiyarların Süt hemen çocuğunun ayak altında ezilmiş parçalarını kundaklayarak ninni söyleye söyleye yola koyulan annelerin, sahibinin göğsüne başını dayayıp ölen cin hatırası diriliyor, kaybolan çarşı, yıkılan şehir, bozulan ev, birdenbire suyu çekilmiş bir nehir gibi ortadan silinen bütün bir hayat, dinmeyen yaralar gibi kanıyordu. İşte bu satırlar bizim çoktan unuttuğumuz, tam pınar yazmasa neredeyse hiç hatırlamayacağımız, Bugünün imkanlarıyla da anlatmayı bir türlü beceremediğimiz ama hafızamızda durması gereken, hatırlamamız gereken hikayeler. Tampınar iyi ki bunları bu gözlemlerini, şehirleri anlatırken bu küçük insan hikayelerini iyi ki katmış içine. Zaten beş şehri anlatırken hayatımızdan kaybolan şeylerin ardından duyulan üzüntü ve yeniye karşı iştiyak, ee, yeniye karşı duyulan istek şeklinde bir terkip olarak adlandırıyor beş şehri. Şehirleri medeniyetlerin aynası olarak telakki eden Tampinarın beş şehir kitabı, her devirde bir başucu kitabı olmayı hak eden bir baş yapıt.